Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizlerden gelen sorularımızı İsmail'a fıkıh kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihalet lalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine geçmişte yapmış olduğumuz programlarımızı da lalegültv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür Rabbimiz hamlesine aldım. Rabbim iyilikler versin inşallah hocam. Şükürler İlk sorumuz, farz olan her şey Kur'an'da yazmazmış, kuvvetli hadiste de farz olur diye duydum. Ne kadar doğru? Öyle olsa her hadis farz olmaz mı? Bunun ölçüsü nedir diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu ta'aneh aleyhi ve sellem ve ba'du usul fıkıh e, ilminde de meşgul olduğu üzere, efal-i mükellefin, farz, vacip, sünnet, müstahap kavramları, bu noların hükmünü beyan eden veya bu hükme gitmemize sebebiyet veren delille irtibatlıdır. Hı hı. E, diğer bir ifadeyle bir hüküm vardır. Bir de o hükmün arka planında onu sabit kılan, onu ispat eden delil vardır. Evet. Delil kuvvetli ise hüküm kuvvetli olur. Delil zayıfsa hüküm zayıf olur. Hı -hı. İşte o delilin kuvvet ve zayıfını ifade eden hükme verdiğimiz farz, vacip kavramlarıdır. Hı -hı. E, peki delilin kuvvetlilik veya zayıflılığı nasıl tespit edilir veya neye göre ölçülür? E, delil için iki mahiyet vardır. Bir, o delilin bize gelişi. iki o delilin o hükme delaleti. Buna vurut ve delalet denir. Hı -hı. Eğer vurudu yani o delilin bize gelişi kesin ise, kat'i ise ve delaleti yani o hükme delalet etmesi de kat'i ise bunun ifade edeceği hüküm eğer emirse farz, nehi ise haram olacaktır hı hı. ve inkarı küfrü gerektirecektir. Hı. Ancak vurut veya delaletinden bir tanesi zanni ise yani o hükmün bize gelişi zanni veya da o hükmün o, o delinin o hükme delalet etmesi zannidir. Böyle olduğu zaman bununla sabit olan hükme farz değil, belki vacip hı hı. veyahut da haram değil, tahrimen mekruh ifadesi kullanılır. Evet. Nehi tarafından. Buna bir örnek ile izah etmek isterim. Biliyorsunuz ki abdestin farzları vardır. Bu farzlardan bir tanesi de başı mes etmektir, başa mes vermektir. Ancak başa mes vermenin miktarı ile alakalı mezhep imamları arasında farklı görüşler vardır. Hanefi fıkhına göre başın dörtte birine mes vermek yeterliyken, Şafi fıkhında bir parçasına temas etmenin yeterli olacağı, hmm. Hanbelilerde tamamının kaplama meslin, yapılmasının gerekliliği şeklinde görüşler var. Evet. Peki bu hüküme varan delil nedir? Ayet-i kerimede, yani abdesti ifade eden ayet-i kerimede, bir birûsikûn ifadesi vardır. Vemsahû mesverin birûsikûn başlarınıza. Şimdi e, bu ayet-i kerimenin başa mes verme hükmüne delalet etmesi katidir. Başa mes verilecek. Hı. Mes ne demektir? Bir şeyin başka bir şeye temas etmesi Hı. demektir. E, bu sebeple bir insan kalkıp da işte başa mes etmek farz değildir dese bu insan küfre girer. Niye? Çünkü bu hükmü ifade eden delil, Ayet-i ayet, yani. ayet, ayet olması itibariyle vurudu kat'idir. Hmm. E, yani bize gelişi kesindir. Evet. E, peki bu ayetin, bu hükme delaleti, yani başa meshetme hükmüne delaleti kat'i midir? Evet, o da kat'idir. Çünkü e, yani usulü fıkıh ifadesiyle lafız-mana ilişkileri açısından bakacak olursak, işte bu kelimelerin sözcük manaları başa meshetmeyi açık bir şekilde ifade etmektedir. Evet. Yani sarıh bir lafızdır. Bu vesileyle başa mes etmek kat farzdır denir. Hı hı. Ancak mes miktarı ne kadarına mes etmek farzdır? Bununla alakalı Hanefi fukası diyor ki dörtte birine mes etmek farzdır. Peki ayet-i kerimenin dörtte birine delaleti kat midir? Bu kat Değil. değildir. Ee, zira şafi mezhebine göre işte mes denilebilecek bir şeyin olması yeterlidir diyor. Hı hı. Dolayısıyla bir parmakla dahi başa mes vermek yeterli olduğunu ifade ediyorlar. Hı. Bu manada ayet-i kerimenin Başın dörtte birine mesedmeye delikatiyol olmadığı için dörtte bir miktarının mesedinmesi farzdır dense bile buradaki farz istihadi bir farzdır. Tabi buna vacip kavramı söylenmiyor, vacip tabiri söylenmiyor. Ee, bu da bir kavram tabiri. Çünkü müstakil olan ibadetlerde vacip ama bir farzın itimami ile olan zanni delille sabit olanı ise farz farzi istihadi tabiri kullanılıyor ama sonuçta aynı şeydir. Yani her ikisinin delili zannidir. Hı hı. Peki Hanefi mezhebinde işte başın dörtte birine mesne delalet eden başka delil var mı? İşte hadis-i şerif olarak getirilir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam messehe ala nasiyetihi şeklinde. Bu hadis-i şerifin delaletine baktığımız zaman nasiye işte başın ön tarafındaki bölüm. Yani başın dörtte birine tekabül ediyor. E bu manada baktığımız zaman hadis-i şerifin başın dörtte birine delaleti kat'i oluyor. Hı hı. Ancak hadis-i şerifin bize intikali, bize gelişi yani vurudu dediğimiz zaman e, o zaman hadis e, kriterleri açısından yani rivayet kriterleri açısından bakıldığı zaman haberi vahittir. Yani Efendimiz'den bize nakledilmesi kat'i değil, kesin değildir. Hı hı. E, şüphe vardır. Tabii bu şüphe ıslahı manada bir şüphe evet. vardır ee, ki buna haberi vahid deniyor. Haberi vahid ise kat'i bir hükmü ifade edebilme mukavemetine sahip değildir. Hmm. O zaman deniyor ki vurudu zannidir ama delerti kat'idir. Hmm. Bu da yine farzı ifade edemeyeceği evet. için bu da bir zan oluşturmuştur. Hmm. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. O yüzden e, evet farzların e, ayet-i kerimeyle sabit olabileceği gibi hadis-i şeriflerle de farz sabit olabilir. Hmm. Ama bunların vurudunun katı olması ve deletinin katı olması durumunda. Hmm. Veya farz tabiri hadi farza da söylenebilir. Yani e, muhtelef-i Fi olan meseleler, imamlar arasında ihtilaf edilen bir konularda da farz tabiri kullanılabiliyor. E, bu vacip kavramıyla da izah edilebilir Söz gelim işte kurbanda kurban kesmek Hanefi fıkhına göre vaciptir dinliyor Oysa Şafii mezhebine göre sünnettir. Hmm. Ee, peki vacip yani farz manasında evet. farz-ı işte ama delilinin vurudundaki zanniyet veyahut da ayet-i kerimenin delaletindeki zanniyetle alakalı farz mertebesinden bir edna mertebeye düşmüştür. Dolayısıyla her hadis-i serif farzı ifade eder demek doğru olmaz. Hmm. Çünkü hadis-i e, yani tahkiki yapılması, bunun delil olma konumunda vurudu nedir? Ve bu hükme delaleti nedir? Tabu bu da müştehit imamlarımızın işidir. Evet. Yani bizim işimiz değildir. Biz sadece kitaplardan meskül olan hükümler işte buna farz demişler, buna vacip demişler, buna sünnet demişler. Bunları e, nakledebilirsek ne hala. Evet. Bunu bile becermekten aciz. Sağ olun hocam. Bir başka sorumuz hocam. Bazı zamanlar sabah namazına güneşin doğmasına birkaç dakika kala uyanıyorum. Yine de abdestimi düzgünce alıp ...sıkışık da olsam namaza duruyorum. Ama tadili erkanına zarar vermeyeyim derken... ...genellikle son rekatta teş teşebbütle otururken... ...keraat vakti giriyor. Telefonumdaki namaz vakti programı uyarak... ...vakti tayin ediyor ve... ...selam verdikten sonra hemen dönüp... ...telefonumdaki saate bakıyorum. Tam da güneş vaktine girmiş oluyor. Bazen de güneşe 5-10 saniye kala namazımı bitirmiş oluyorum. Yani saniyelik zamanlamalarla da... ...keraate giriyor ya da girmeden namazımı bitiriyorum. Böyle bir durumda kalınca namazın bozulmuş oluyor mu? Telefonlardaki namaz vakti programı uyarak hareket etmek sıhhat açısından uygun bir davranış biçimidir Biçim midir diye sormuşlar. Şimdi son olarak e, telefon olsun yani elektronik veya internet ortamındaki Hı -hı. namaz vakitleri bunlar ile alakalı olan bir şey olduğu için belki programdan programa farklılık olabilir evet. Bu manada bir şey söylemem doğru olmaz. Yani Takvimlerde onlara, bile değişiklik olabilir. Onlara uymak evet. doğrudur veya değildir diye e, bu şekilde ezbere ifadelerde bulunmak e, doğru bir şey değildir. Hı hı. Ancak biz fıkhın öngörüsü nedir? Yani normalde vakit nedir? Sabah namazının vakti fecrin doğumu, fecr-i sadık diye tabir ettiğimiz takvimlerde imsak diye ifade edilen zamanın girmesiyle başlar. Güneşin doğacağı vakte kadar devam eder. Evet. Güneşin doğmasıyla da sabah namazının vakti nihayete erer. Ve bundan sonraki vakit mühmer bir vakittir. Yani namazsızlık vakti başlar. Evet. Çünkü öğle namazının vaktinin girmesine daha uzun bir zaman daha vardır. Bir kimse sabah namazını bu vakit arasında yani imsak ile güneş arasında her hangi dilimde kılarsa kılsın bu kişinin namazı sahih olur. Sadece faziletle alakalı. Son vaktinde kılınması Hanefi fıkhına göre faziletli görülmüşken Şafi fıkhına göre ilk vaktinde kılınması daha faziletli görülmüştür. Ama bu faziletle alakalı bir görüş farklılığıdır. Evet. Namazın sıhhatiyle bağdaştırılan bir farklılık yoktur. Evet. Peki kişi sabah namazını başlasa veyahut da sabah namazını kılmak için kalktığında vakit daralmış olsa, bu durumda arkadaşımız diyor ki işte tadil-i de riayet ederek. Böyle bir durumda namazımızı kaçırmama adına namaz sahi olacak şekilde kılmamız gerekir. Hmm. Yani gerekirse sünnetleri de terk ederek, namazın sünnetlerini de terk ederek, revatif sünnetlerini kastetmiyorum. Yani ilk sünneti olarak demiyorum da hmm. namazın içindeki sünnetleri de terk ederek farz olan miktarları yerine getirmemiz gerekecektir. Evet. Ömer Nasuhu Efendi ihmalinde de bunu açık bir şekilde dinlendirmiştir. Ee, bu manada yani çok tadil erken de namazın vacibini yerine getirebilecek tadil erken yeterlidir. Hı hı. Bunu daha ileriki safhalarda yani vakitin rahat olduğu dönemde kıldığımız şeklinde değil de evet. daha aceleci bir şekilde vakit çıkmadan kılmamız gerekir. Peki varsayalım namaz içindeyken vakit çıksa yani güneş doğmuş olsa hı hı. Ee, bu durumda iki mesele söz konusu. Bir, son teşebbüdü yapıp da teşevit miktarı oturduktan sonra mı vakit çıktı yoksa daha henüz teşebbüdü yapmadan mı vakit hmm. çıktı? Ee, i̇mam Azam Ebu Hanife açısından Allah ona rahmet eylesin ikisi arasında bir fark yoktur. Yani teşebbühten önce de veya sonra da eğer vakit çıkmışsa, kişi namazdan çıkmadan vakit çıkmış ise e, bu takdirde o namazın bozulacağı ifade edilir Ebu Hanife'ye göre. Ancak İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed ki buna fıkıh babında İsna-ı Şerii derler, 12 meseledir. Ee, i̇mamlar arasında muhteref unfi olan bir mesele. Hatta buradan çıkartılan bazı meseleler vardır. Ee, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Allah onlara rahmet eylesin. Onlara göre ise şayet teşehüdü yapmışsa yani farzı yerine getirmişse daha henüz selam vermeden vakit çıksa da namazı sahiptir diyor. Hı -hı. Ama teşehhüdü yapmadan vakit çıkmışsa namazı sahih değildir. Evet. Sonuç olarak şöyle bir şey tablo karşımıza çıkar. Teşehhütten önce vakit çıkarsa ittifak ile herkese göre namaz bozulur. Ama teşehhüt yapıldıktan sonra namazdan namazdan da çıkarsak, ondan sonra güneş doğmuşsa ittifakla herkese göre namaz sahittir. Evet. Peki teşehhüt yapıldı ama daha henüz selam ile namazdan çıkmadan... Güneş doğdu ise evet. işte bu nokta ihtilaflı bir nokta. Ebu Hanife'ye göre namazı bozulacak. İmam-ı ve i̇mam Muhammed'e göre ise e, namazı sahih olacaktır. Hmm. Tabi ihtiyaz dediğinde böyle bir durumda e, keraat vakti çektikten sonra, yani işrak vakti girdikten sonra iade edilmesi güzeldir. Evet, güzel. Ebu Hanife'nin ihtilafından da kaçmış olmak adına. E, bu noktadan hareketle El-Berda'i, e, i̇mam Muhammed'in talebilerden El-Berda'i, Ebu Hanife'ye nispet ile, demek ki İmam mazmuma göre huruç bir soneyi yani kişinin namazdan kendi iradesiyle çıkması da farzdır diyor. Hı hı. Çünkü bakın adam namazı kılmış, son de yapmış ki son teşehhüt farzdır. Evet. Bunu da yapmış. Sadece kal, kal yani kalan şey namazdan çıkmamış olması. Hı hı. Ve namazdan çıkmadan güneş doğduğu için Ebu Hanife namazı bozuldu diyor. Demek ki namazdan çıkması ve bu çıkışı da kendi iradesiyle olması farzmış ki bunu yapmadan namazdan çıkmış olacağından veyahut da vakit çıkmış olacağından dolayı bu namazın iadesinin gerekliliği. Bu noktadan hareketle namazdan kişinin kendi iradesiyle çıkmak Ebu Hanife'ye göre farz olduğu ifade evet. edilmiştir. Tabi bu konuda farklı görüşler de vardır. Ama bu iktilaflardan kaçmak en güzel olacağından dolayı, e, güneş doğmadan namazımızı bitirmemiş olmamız hı hı. ama varsayalım ki selam verdik baktık ki güneş doğmuşsa o zaman onu e, işrak vakti girdiği zaman iade etmemiz e, e, ihtiyaç olasa gerekirse sabah namazının sünneti kuvvetli bir sünnet hocam yine böyle bir durumda sünnetiyle beraber kılmak mı daha doğrusu yoksa sadece farzını kılmak Şöyle olur ki mu? eğer Ananda. vakit daralmış sadece farz sığıyor Hı -hı. ise sünnete kıldımamız durumumuzda kesinlikle farzı yetiştiremeyecekse ki tabii ki farzı kılacağız. Hı -hı. Bu durumda sabahın sünneti hakikaten kuvvetli bir evet. sünnettir. Hatta öyle kuvvetli sünnettir ki diğer nafile namazları kişi keyfi olarak oturarak kılma imkanı varken... Oturarak diyorum imale edemiyorum. Ama sabah namazının sünnetini kişi bir mazerete bulunmadan oturarak kılması sahip değildir. Bu, bunun ne derece mukavemetli olduğunu gösterir. Bu nedenle bu kişi sabah namazının sünnetini kılmadan farzını kılmışsa bu sünnetin kazası var mıdır yok mudur? Hı. Bu noktada Hanefi mezhebinde yine tercih edilen görüşe göre bunun kazası yoktur. Ancak farz ile beraber kaza edilebileceği. Hı. Oysa bu kişi farzı kıldığı için bir daha kazasına gerek olmadığı nakledilir. Ancak İmam Muhammed'e nispet edilen bir görüş olarak ki muvatta da bu vardır bu görüş, diyor ki öğle vakti girene kadar, yani öğle vaktinden önceki kerat vakti girene kadar sabah namazının yalın olarak sadece sünneti dahi kaza edilmelidir. Hmm. Dolayısıyla yine bu gibi yani ibadet bahislerinde her daim ihtiyatla hareket evet. etmek elzemdir, güzel bir şeydir. Ee, o yüzden böyle bir durumda ki vakit çıkacak sünneti kılmamız durumunda farzdan olacağız. Farzda dururuz, farzımızı kılarız ama namaz bittikten sonra yani vakitte çıkmış olduktan sonra, işraktan sonra sabahın sünnetini İmam Muhammed'in ona rahmet eylesin, Aa. onun görüşü doğrultusunda onu da kaza ederiz. Inşallah. İşimizi tam manasıyla yapmak evet. lazım, rüzge bırakmamak ederim. lazım. Evet. Evet. Bir başka sorumuz hocam. Maddi durumu çok kötü olan bazı akrabalarıma yardım etmek için bankadan kredi çektim. Daha sonra bu parayı faiziyle bankaya ödedim. Parayı yardım olarak verdiğim için tek bir kuruş bile geri almadım. Şimdi sorum şu, zor durumda olan akrabalara yardım ettiğim için sevap mı kazandım yoksa faiz ödediğim için günah mı kazandım? İstanbul Hukukunda mecelle Ahkam-ı Adliye diye bir kitap vardır, 1851 maddeden oluşan. 9 yılda tamamlanan Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında ve son dönem Osmanlı anayasa olarak değerlendirilen bir kitap. Bunun ilk 99 maddesi kavaidi fikyedir, umumi kaidelerdir, umumi kurallardır. Geri kalan da 10 tane de kitap vardır içinde, bölümler vardır. İşte alışveriş bölümünden tutun, işte kira bölümü vesaire gibi bu şekilde sıralanır. Bu kavaid bölümünde yani umumi kaideler bölümünün 30. maddesi olsa gerek Allah-u Alem. E, yanlış da olabilirim. Orada şöyle bir kuraldan bahsedilir. E, tabii bu kuralların da hep arka planında hadis-i şerifler vardır Hı -hı. çoğunluk itibariyle. E, orada şöyle bir kuraldan bahsedilir. E, bir mefsedeyi def etmek, bir maslahatı celbetmekten daha evladır. Yani bir zararı, bir günahı işlememek, Hı -hı. bir iyiliği işlemekten daha önemlidir. Şimdiki sualde diyor ki e, kredi çekeceğim, kredi çekmek, faize bulaşmak haramdır, günahtır. Diğer bir taraftan ise ihtiyaç sahibi birileri var, o ihtiyaç Anladım. sahibi birilerine benim yardım etmek isteğim var. Bu ise bir faidedir, e, e, fa faideyi celbetmektir. Bu faidenin temini ise bir günahın işlenmesine sebebiyet evet. olacaktır. Bu durumda hangisini tercih edeyim? Günahı işleyerek bu faydayı mı temin edeyim yoksa faydayı temin etmeyeyim, günahı işlememiş mi olayım? İşte tam bu noktada bu kural devreye girerek diyor ki o mefsedeyi terk et yani o mevsedeyi işleme ve o faydayı işlememe adına olursa bile. Bunu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinden istillal ediyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, size bir şeyi emrettiğim zaman imkanınız nispetince, gücünüz nispetince o emrime imtisal edin buyuruyor ama size bir şey yasak ettiğim zaman ondan kaçının. Ondan kaçının ifadesi mutlak tabirdir. Hı hı. Kesinlikle. Ama yapmayın. kesinlikle onu yapmayın ama emrettiğimi yerine getirmekte ise mestataatü ifadesi vardır. Güç yetirdiğiniz kadar, hı hı. imkanınız kadar. İşte buradan yola çıkarak e, ehliyenim. E, demek ki e, bir mefsedenin def edilmesi bir e, faidenin celbedilmesinden her halükarda daha ya, Üstündür, daha evladır. Olması gereken böyledir. O yüzden kesinlikle bu kardeşimize e, tavsiyemiz. Sen tamam e, gerekirse o hayrı yapama, onlara iyilikte bulunma ama kesinlikle ve kesinlikle faize bulaşma. Bu kardeşimiz bulaşmış, bu akrabalarına yardım etmiş. Artık yapılacak bir şey yoktur. Tövbe istiğfar edecektir. Hmm. Bir daha böyle bir günah işlememeye azmedecektir, kast hmm. e, Ve o faizden de ne kadar e, çabuk kurtulabiliyor ise... Tamam. Bütün gayretini sarf ederek ondan kurtulmak üzere çalışacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Zekatımı kardeşimin düğününde ona takı yapmak caiz midir? Zekat mali bir ibadet Hı. olup kişinin fakirlere vermesi gereken bir yükümlülüktür. Tabi vereceği kişide aranan belli başlı şartlar vardır. Bu şartlardan bir tanesi de kişinin yani zekat veren kimsenin akrabası olmaması veya hanımı olmaması. Hanımın da kocasına verebilir mi veremez mi bu konu tartışmalı olmakla beraber tercih edilen görüşe göre odunda da verememiz. Hmm. Peki bu akrabalık bağları nelerdir? Neticede kardeşli bir akrabadır. Hmm. Burada da deniyor ki kural olarak usul ve furusuna veremez. Usul yani üst soy, furu ise alt soy demektir. Babası, dedesi e, veyahut büyük babası, ninesi, anneannesi, babaannesi hmm. bunlar üst soydur. Bunlara veremeyeceği gibi. Alt soyu işte çocuğu, kızı, oğlu, oğlunun oğlu veyahut da işte kızının, oğlunun oğlu vesaire bu şekilde aşağı doğru ne kadar inersenin bunlara veremez. Ama cavanip diye tabir ettiğimiz yani babasının furusu, veya furuları ki bu kardeşi olmuş oluyor veya yeğenleri olmuş oluyor. Bunlara ise zekat verebilecektir. Evet. Yani usul ve furusunun haricindeki akrabalarına zekat, zekat verebilecektir. Bu vesileyle bir kişi kendi zekatını abisine verebileceği gibi kardeşine de verebilir. Evet. Yeter ki başka bir mani bulunmasın. Yani o kardeş veya o abi zekatı almaya mani, mani ekstra bir kenarında bir malı olmasın. Peki onu verirken zekat demek şartı var mıdır? Yoktur. Hatta dememek belki daha da iyi olabilir yerine göre onu rencide etmemek için. Hı hı. O yüzden burada işte düğün münasebeti veya farklı bir takım münasebetlerle ona bir şeyler veriyorsunuz. O verirken onu zekatınıza, niyet etmenize mani bir durum da olmayacak. Evet. Yeter ki mülk olarak verilsin. Hı. Yani ona temlik edilmiş olsun. Çünkü bazen şöyle bir şey olabiliyor. İşte onun e, düğün yapılacak e, borcu oluyor. O borcu ben ödeyeyim. Ama bunu zekatıma sayayım ama ona da söylemeyeyim. Bu durumda biraz farklılık olur. Çünkü zekat ibadetinde temlik şartı vardır. Hı. Mülk olarak vermek gerekir. Bu manada e, borcun iskatı düşürülmesi ise temlik değildir. Evet. Burada farklılık olur ama öyle değil de elden bizzat Bireken, ona hediye yaptım, gibi bir şey öyle. veriyorsunuz Hı. şeklindeyse orada onu söylemeseniz de kalben zekatıya niyet etmeniz yeterli olur. Evet hocam. Bir başka sorumuz da e, hocam evleneceğim kadınla daha önce el ele tutuştum tatile falan gittim şimdi de e, aynı kadınla evleneceğim acaba bir mahsuru var mıdır? Yani bir de daha önce bu kadar fıkıh, e, fıkıh bilgim yoktu öğrendikten sonra tövbe ettim evlenirsem de bir sakıncası var mı? diye sormuşlar. Tabi bazı sorular vardır ki sorunun, yani sizden soru soran kimsenin istediği cevabı ona vermeniz, zımnen farklı meselelere de cevap vermeniz olacaktır. Evet. E, bu da onlardan bir tanesi. Çünkü normal şartlarda bir erkeğin gayrimeşru olarak bir kadınla beraberliği ister cinsel manada beraberlik, ister işte dediği gibi gezme, tozma Hı. tarzında olsun onunla nikah yapmasına mani değildir. Yeter ki e, sıhriyeti gerektiren bir mahremiyet oluşmasın. Evet. E, ama bununla evlenmesinin mubah olması, evlenebilmesi, tabii ki öncesinde bu gibi eylemlerin meşru olmasını göstermez. Yani bir erkek kesinlikle yabancısı olduğu bir bayan ile, değil aynı ortamda bulunmayı ki orada işte tatile gittik diyor veya farklı şeylerde bulunduk diyor Bunlar dillendirilmemesi gereken söylenmemesi gereken Çünkü ciddi büyük günahlardır Bunlar hı hı. Yani bir de şöyle bir şey var. Ben tövbe ettim dediğiniz zaman tövbede bir pişmanlık olması gerekir. Evet. Ve bu pişmanlığında en büyük yansıması o günaha dair olan izlerin silinmesidir. Evet. Ve onların ifşa edilmemesi, söylenmemesi. İmam Nevevi'nin de buyurduğu üzere e, tövbenin üç şartı vardır. Üç şarttan bir tanesi o işlediklerinden dolayı kalbindeki o e, vahşeti her daim yaşaması. Evet. Ve bunun yaşaması ise bunu kimseye anlatmaması. Evet. Kapatması. Dolayısıyla bunların dillendirmek hoş bir şey değildir. Çünkü çok büyük bir günahtır. Evet. Bir erkeğin asla bayan arkadaşı olmaz. Bir bayanın asla erkek arkadaşı olmaz. Olursa ya kocası veya eşidir, hanımıdır veyahut da mahremleridir. Evet. Bunun haricindeki nikahı helal olan bir kimseyle arkadaşlık diye bir diyalogdan bahsetmemiz mümkün değildir. Evet. Şeriat bunu yasak etmiş, dinimiz bunu yasak etmiştir. İşte benim kalbim temizdir, şöyledir, böyledir. Bu söylemler tamamıyla şeytanın kişiye kullanmış olduğu silahlarıdır, vesveseleridir. Bunlara itibar edilmemelidir. O yüzden bu konuda net çizgimizi belirtmekle beraber yine de böyle bir evlilik yapmaları sahibidir. Nikahlarına mani bir durum yoktur. Evet. Cevabımız bu. Ama biraz önceki e, konuşmalarımıza dikkat almak kaydıyla. E, hocam özellikle programımızın faydalarından bir tanesi de e, bu tip e, bazı kardeşlerimizin doğru bildiği yanlışlar vardı. Özellikle işte e, erkeklerle bayanların çalışma ortamları, arkadaşlık ilişkileri, e, sonrasında işte yine namazlarla ilgili durumlar e, ve tesettürle özellikle ilgili bu tip e, mevzular konuşuldukça Allah razı olsun çok gelen mesajlarımıza mesela kardeşlerimizin, Doğruyu bulduğunu, daha önce yanlış yaptıklarını, doğru bildikleri e, şeylerin yanlış olduğunu da belirtiyorlar. E, kardeşimiz onlardan bir tanesi daha öncesi bilgisi olmadığını, sonrasında işte öğrenerek e, bu tip yanlışlardan kurtulduğunu söylüyor. İnşallah Rabbim hepimize e, doğru bildiğimiz yanlışları bir an önce düzeltmek nasip etsin diyelim. Bir Bakın, başka, evet. bir mesele olduğu zaman bir misal vermek isterim. hocam. Söz gelimi doktora gittiniz, mideniz ağrıyor, şuranız ağrıyor veya buranız ağrıyor. Doktor baktı, talil etti. Dedi ki seni hemen ameliyat etmem lazım. Cerrahi müdahalede bulunmam evet. gerekir. Hemen onun sözüne teslim olarak ameliyat masasına yatmıyoruz. Hı -hı. E, diyoruz ki dur bakalım. E, senin evet, hocamla şey görüşelim. Ol. İşte farklı kişilerle görüşelim. Heyete çıkalım, kurula çıkalım, biraz Hı -hı. araştıralım. Gerçekten kalben yakinen inandıktan sonra teslim oluyoruz. Hı -hı. Ki bu dünyevi bir mesele. Yani en kötüsü öleceksiniz. Gerçi ölümü ben hafif aldığımdan dolayı bunu söylemiyorum. Ama bu dünyanın kaybıdır, ahiretin kaybı değildir. Evet. Ama bizim fıkhımız ki ahiretimizle alakalı bir meseledir. Bu konuda ben işte falandan şöyle duydum veya ben böyle bir şey işte çocukluğumda duymuştum deyip de e, bununla hemen e, irdelemeden, meselenin tasihini araştırmadan ve özellikle nefsimize de hoş geldiğinden dolayı işte ben onunla hareket ederim demek, bizim ne derece sadakatımızı ortaya koyar. Yani evet. ne derece bu konuda önem gösterdiğimizi ortaya koyar. Biri dünyamızı kaybettirir. bir diğeri ise hem ha. dünyamızı hem ahiretimizi kaybettirir. Ki ahiretin yanında dünya hiçbir şeydir. Kesin. Yani mukayese bile olmayacaktır. Çünkü dünyanın sonu vardır ama ahiret ebedidir, sonu yoktur. Hı. Dolayısıyla mukayese edilecek bir konumu yoktur. Yani bir damlanın dahi okyanusla kıyaslanması mümkündür. Evet. Çünkü neticede o okyanus o damlalardan oluşuyor. Hı hı. Ama ahiretle dünyayı kıyaslamak, damla ile okyanusu kıyaslamaktan daha fahiştir. Bu sebeple yani ahiretimizle alakalı olan meseleleri e, nefsimiz ile e, kıyaslamamamız. Hı hı. Yani hangi hoşumuza gidiyorsa değil de, gerçekten hangisi görüş doğrudur ve hangisiyle hareket etmem e, Allah'ın rızasına uygunu. Bunu iyice irdelememiz gerekir. Evet. Bu manada teslimiyet göstermek gerekir. Rabbim muvaffak etsin inşallah. Amin inşallah hocam. Yine değerli hocalarımız hep sohbetlerinde söylüyorlar ya, hocam. İlk önce iman konusunu doğru düzgün bir şekilde halletmemiz lazım. Doğru bir inanç. E, sonrasında da ilmihal konularını bizlere farz olan konuları en iyi şekilde bilmemiz lazım. Bunlar içinde e, işte aile olarak, anne baba olarak da e, evlatlarımıza e, belli zaman 15 dakika 20 dakika neyse artık gün içerisinde bu ilmihal konularını da anlatmamız lazım evet. anne baba olarak da görevlerimiz. Ee, diğer soruya geçecektik ama ilk vaktimizin sona geldik hocam. Ee, kıymetli izleyenlerimiz kısa bir araya gideceğiz. Arın akabinde yine sizlerden gelen sorularımızı cevaplamaya devam edeceğiz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegültv.com teradisinden bizlere gönderebilirsiniz. Evet. Mehmet izleyenlerimiz İlmi programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlmi Aletle Alegül TV.com.tr adresinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam bir diğer sorumuz da Şafii Bayan'ın arkasında Hanefi bayanlar cemaatle namaz kılabilirler. Geçen haftaki programımızda bir bize buna temas etmiş evet. e, Mesele şu idi. E, hanefi fıkhına göre bayanların kendi arasında cemaatle namaz kılmaları mekruhtur. Evet. Tahrimen mekruhtur. Ama bunun yanı sıra kılarlarsa da yapmaları gereken durum imam olan hanımın öne değil de aralarında durması. Hı hı. Ama yine de tahrimen mekruh olmakla beraber. Şafi fıkhında ise kadınların kendi arasında cemaatle namaz kılmaları mekruh değildir. Muhtemelen bu sorunun gelişi de bu gaye ile alakalı. Hı hı. Yani işte imam olan hanımefendi şafi olsa, arkasındaki cemaat bayan da hanefi, hanefi olsa, yok. biz bu durumda hanefiye göre değerlendirilerek bu cemaatin mekru olduğunu mu söyleriz? Yoksa şafiye göre değerlendirilerek bu cemaatin mekru olmadığını mı söyleriz? Hı hı. Tabii bunun misallerini farklı boyutlarla da değerlendirebiliriz. Hı. Bu konu e, vitir namazında hanefi olan bir kimsenin şafi olan bir imamı uyumasık meselesinde kitaplarımızda incelenir. Hı hı. Çünkü malumunuz vitir namazı hanefi fıkhına göre vaciptir, şafi fıkhına göre sünnettir. Hı hı. E, ve hanefi mezhebinde şöyle bir temel kural vardır. E, i̇mamın namazı, cemaatin namazıyla ya aynı olacak veya daha kuvvetli olacak. Bu Durum buyken imam efendinin kıldığı namaz sünnet olsa yani nafile olsa, Cemaatin namazı farz veya vacip olsa yani daha üst merhalede olsa bu durumda cemaatin o imama uyması sahip değildir. Hı hı. Dolayısıyla şöyle bir sonuç veya şöyle bir soru ortaya geliyor, akla geliyor. Peki vitir namazını cemaate, cemaatle kılmamız durumunda imamın şafi olması, şafi mezhebine mensup olması arkasındaki hanefi cemaate zarar verir mi vermez hı hı. mi? Hı hı. Sorusu akla geliyor ki bu konuyu e, kitaplarımızda bulabiliriz. Bu noktada e, verilecek cevap net olarak zarar vermez. Hı hı. Yani bir hanefinin şafi olan bir imama uymasında herhangi bir mahsul lazım gelmez. Bir şafi'nin hanefi olan imama uymasının bir mahsul lazım gelmemesi gibi. E, burada kural şudur. İktidar eden her bir kimse kendi zamına göre meseleyi değerlendirir. Hı hı. Yani hanefi mezhebinde mensup olan kişi imamla beraber namaz kılarken... Ee, zihniyeti şu şekilde değildir. Vitir namazı sadece bize, bana vaciptir. Ona vacip değildir değil. Hı hı. Hanefiler şöyle düşünür. Vitir namazı bütün Müslümanlara vaciptir. Hı hı. Şafiler şöyle düşünür. Bütün nam vitir namazı bütün Müslümanlara sünnettir. Evet, evet. Böyle baktığımız zaman kişi kendi zamına göre imamın olan kişi de vacip olan namazı kılmıştır. Durum bu iken vacibin vacibe iktidası olacaktır ki bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu olmayacak. Yani her bir kesim kendi mezhebinin görüşünü mezhebine mahsus etmez, umuma bütün hmm. herkese um, eh, mahsus, eh, ta, eh, şamil kılar. Evet. Ee, bunu başka misale de çevirebiliriz. Diyelim ki e, Hanefi fıkhına göre biliyorsunuz e, kişiden kan akacak olsa abdesti bozulur. Şafi fıkhına göre abdest bozulmaz. İşte Şafi mezhebine göre bir kimse nikahı helal olan bir bayana temas edecek olursa abdesti bozulur. Hanefi fıkhına göre bozulmaz. Diyelim ki Hanefi olan bir cemaat, Şafi olan imamın imamete geçmeden önce elinin bir bayana temas ettiğini görse, ama o imam efendi, Şafii mezhebine mensup olan o imam efendi buna vakıf değil. Yani bunu müşahede etmedi, görmedi, anlamadı. Hmm. Elinin bir bayana temas ettiğini görmedi. Hmm. Bu durumda hanefi olan kişi onu gördü ve bunu biliyor ki o olay, yani kadına temas etmesi onun mezhebinde, onun abdestini bozar. Peki ben ona iktida etmem sahih olur mu? Olmaz mı? El cevap sahihdir deniyor. Yani namazım ona uymamda bir mani yoktur. Niye? Çünkü uyan kişinin kendi kanaatine göre, Bayana temas etmek abdesti, abdesti bozmaz. bozmaz. Dolayısıyla benim zama göre o kişinin abdesti bozuldu mu el cevap bozulmadı. Tamam. O zaman abdesti olan bir kişiye ben iktidar etmiş olacağımdan dolayı bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. O söylemek gerekmiyor yani. Söylemeye gerek gerekmez. Tamam. Yani burada şu ortaya çıkmış oluyor. Herkes kendi zamına göre, kendi evet. düşüncesine göre meseleyi değerlendirecek. Şimdi e, bizim sorumuza geldiğimizde Hanefi olan bir bayanın Şafi olan bir bayana imam etli uyması. E, Hanefi olan bir bayan... E, cemaatle bayanların namaz kılmasının mekruhiyetini hanefilere mahsus kılmıyor. Bütün, Bütün Müslümanlara Müslümanlar. mahsus kılıyor. Dolayısıyla onun arkasında da kılsa mekru olacak. Bir başkasının arkasında da kılsa da mekru olacaktır. Bu manada baktığımız zaman bunların bu haldeki cemaatle namaz kılmaları kerahatten hali olmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da e, hocam bir kişi için ev, araba, binek eş gibi durumlar uğursuzluk getirebilir diye hadisi şerif varmış diye duydum. Bu duyumdan sonra kafama şöyle bir şey takıldı. Bundan yaklaşık iki buçuk, üç yıl kadar önce bir araba aldım. Arabayı aldıktan sonra başta beyin kanaması olmakla beraber devamlı çeşitli aralıklarla apantiz patlaması, iç sıkıntısı, ortaklık bozulması vesaire durumlar oldu. Başıma böyle olaylar gelmiş olunca bu hadis-i şerifte varmış diye duyunca aklım karıştı. Gerçekten böyle bir şey var mı diye sormuş. Yüce dinimizde uğursuzluk diye bir şey yoktur. Evet. Ama şunu belirtmek gerekir. İnsanın başına bir takım musibetler gelebilir, bir takım belalar gelebilir, bir takım sıkıntılar gelebilir. Mesela arkadaşımızın ifade ettiği üzere. Bu durumda e, kişi e, aynanın karşısına geçerek kendisini bir teftiş etmelidir. Acaba benim başıma bunların gelmesinde etken nedir? Çünkü Allah-u Azimüşşan Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, اَسْلَانَوزُ بِاللّٰهِ اِذَا أَصَابَتْكُمْ مُسِيبَتٌ eydi kum اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُعَنْ كَثِيرٌ Size bir musibet geldiğinde, bir sıkıntı, bir bela, bir afet geldiğinde, bilesiniz ki sizin ellerinizle kesbettiğiniz günahların neticesi olarak bu size gelmiştir. Ayrıca işlediğiniz günahlarınızın karşılığının tamamı da bu değil veya fani ketir, çoğunu da affetmiştir evet. Allah. Dolayısıyla yani musibetle karşı karşıya gelen kimse kendisini bir sorgulamalıdır. Acaba ben nerede eksiklik yaptım, nerede hata yaptım, nerede yapmamam gereken şeyi icra ettim. Bu manada nefis muhasebesinde bulunması gerekecek. Tabi bu şu demek değildir. Bir kişinin başına musibet geldiği zaman onu hak etti de o yüzden geldi demek bu da doğru bir şey değil. Çünkü onun imtihanıdır o. Senin öyle bir şey söylemen, senin imtihanı kaybetmen demektir. Yani illaki musibetle karşı karşıya gelen kimse günahından dolayı bu musibete maruz kaldı denmez. Mevla-i Teala işte birçok imtihanı vardır ki bu da imtihanlardan bir tanesidir. Hmm. Derecesinin artması, sabrederek bundan dolayı farklı mükafatlara nail olması Herkese şeklinde de olabilir. E, bu sebeple ki artı hadis-i şerifte bela ve musibetlerin en şiddetlisi peygamberlere, hmm. ondan sonra gelenlere, ondan sonra gelenlere şeklindedir. Yani. E, peki peygamberler günahkar kişiler midir? Yani bunu bu şekilde yormak doğru bir şey değildir. Hmm. Ama herkes vicdani bir sorumluluk açısından aynaya bak gerekir ve yapmış olduklarım nelerdir? Acaba benim bir yerlerde kusurum var mı yok mu? Bunu teftiş edecek ve bu doğrultuda hareket edecek. Ha, bir şeyini bulamadıysa, bir sıkıntım yani bildiğim kadarıyla yanlış bir şey yapmadım. İmtihandır diyecek. Bu imtihana e, ne derece kazanması gerekiyorsa bu konuda gayret sahip edecek, edecek inşallah. Gösterecek. Yani böyle bir hadis-i şerifte zaten olmadığında. Ben öyle bir şey bilmiyorum çok... ki zaten şu bir gerçek yani uğursuzluğun olmadığını açıkça ifade eden hadis-i şerifler vardır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Benim 15.500 TL param vardı. Kuyumcuya gittim altın aldım. Aldığım altın 16.000 lira tuttu. Kuyumcu tanışık olduğu için ben parama göre alacağım demeden hemen önce bana sen bu altınları al 500 TL'yi istediğin zaman ver dedi. Ben de tam bir ay sonra veririm dedim ve 500 TL borcu tam 21 gün sonra götürüp verdim. Arkadaşlar faiz olduğunu söyledi. Bu konuda beni aydınlatır mısınız? Eğer gerçekten faiz olmuş ise bunu temizlemem için ne yapmam lazım? Daha önceden de ifade ettiğimiz üzere e, İslam hukukunda alışverişin şekilleri ve farklılıkları vardır. Evet. Bunlardan bir tanesi de sarf aktidir. Yani akta konu olan, satışa konu olan mal ve bunun mukabilindeki ivas, bedelin her ikisinin para olması e, altın ki hırkaten yaratılış itibariyle paradır. Karşılığındaki TL veyahut da döviz cinsi de paradır. Bu alışverişi sarf aktı olarak değerlendirilir. Evet. Ve sarf akdi, faizin en fazla cari olabileceği bir akit yapısına sahiptir. Burada aranan iki özellik hususiyetle eğer takas edilen şeyler aynı cins mal ise altın altın gibi para işte TL TL karşılığında ise bu durumda hem eşitlilik aranır hem de peşinlilik aranır. Ama eğer bunlar farklı cins olursa, işte altının karşısında TL yani gibi veya, veya TL'nin karşısında döviz gibi, bu durumda eşitlilik aranmaz ama peşinlilik aranır, e, vade caiz olmayacak. Bu kardeşimiz diyor ki işte elimdeki TL e, şu kadar altın almaya uygundu ama talep ettiğim altın daha fazladır. Elimdeki TL de buna uygun değildi ama kuyumcu müsamahalı davranarak onu sonra ödersin dedi. Yani bir nevi vadeli altın satın almış oldu. Oysa vadeli altın satın almak karşısında da para vereceği için sarf haklidir ve riben nesad diye tabir ettiğimiz vade tamam. faizi burada tahakkuk etmiştir. Bundan dolayı günah işlemiş oldu. Tamam. Ee, peki şu anda yapılması gereken nedir? Artık iş bitmiştir. Yani burada bir fazlalık yani riben fazil olsaydı o fazlalığı geri iade et ama bu nesa, vadeden kaynaklı bir faiz olacağı için burada yapılması gereken gerçek manada tövbe istiğfar etmek ve bir daha böyle bir şeye girişmeme konusunda da son derece gayret sarf etmek. Evet. Hatta bu da yeterli değil. E, faize düşme ihtimalinin bulunmuş olduğu akit yapılarını yapmadan önce istişare etmek, hmm. sormak. Yani ben böyle bir şey yaparsam, ne yaparsam doğru yaparım, nasıl yaparsam yanlış yaparım. Bunları her daim sorgulamak gerekir. Çünkü aksi takdirde yaptığınız ticari faaliyette görünüş itibariyle ben helal yedim dersiniz, harama bulaşmadım dersin. Ama fasit bir akit yapısına sahip olan bir tarzda alışveriş yapmışsınızdır. Yaptığınız alışveriş fasit olur. Fasit akit eşittir, faizdir. Siz faiz yemiş olursunuz, çoluk çocuğunuza faiz yemiş, tamam. yedirmiş olursunuz. Ve sonuç olarak niye işte namaz kılıyorum, zevk alamıyorum, niye oruç tutuyorum, zevk alamıyorum, niye ibadetimden haz alamıyorum, niye harama bakmaktan haz alıyorum. İşte netice belli. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. F Enna Böylesinin duası nasıl kabul olursun? Hadis-i şerif ile muhatap olmak Rabbim muhafaza eylesin. Amin inşallah. Şöyle bir şey yapmış olsaydı hocam orada, kuyumcu arkadaşına mesela bana 500 TL borç para verdiseydi ondan parayı alıp tekrar ona 16 bin olarak ödeseydi, Hani 500 lirayı sona vermiş olsaydı şöyle onlara... Şöyle bir şey var. Ee, bununla alakalı hukuksal itibariyle evet. Kitab-ül yani Hanifi mezhebinin en temel kitaplarından, i̇mam Muhammed'in Kitab-ül bununla alakalı bir ibare var. Dirhem ve dinardan bahsediliyor. Yani altın para, gümüş para. Taraflar bir araya gelerek bunların takasıyla dair alışveriş yapsalar, ancak bir taraf e, vermesi gereken dirhemi verecek parası olması yanında. Hı -hı. karşı taraftan bu miktar borç hissesi, o da ona borç verse sonra o aldığı borç ile bedeli sarf diye tabir ettiğimiz Hı -hı. dirhemi ödeyecek olsa bunların yaptığı bu sarf aklinin caiz olduğunu İmam Muhammed söylüyor. Hı -hı. Elcü ve Cani bu soruyu soruyor. İmam Muhammed de caiz olduğunu söylüyor. Evet. Ama burada şunu kaçırmamamız gerekir. Burada bir anlaşma yok. Yani öncesinden akdi vadeli yapalım şeklinde bir anlaşma, anlaşma yok. yok. Evet. Tamamıyla akit bittikten sonra ödemesi gerekene mukabil karşı taraftan bir borç alıyor. Evet. Ama bizim e, normal şartlarda biz şimdi biraz sonra vadeli bir akit yapacağız. Ama bunun caiz olabilmesi için sen bana borç ver şeklinde olursa farklı açıdan e, sınıfta kalabilir. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kardin cerre bir borç verme ki menfaati celbediyorsa bu bir faizdir. O kuyumcu arkadaşının sana borç vermedeki gayesi kendisinden altın almansa... Bu o zaman kendisine bir faydayı sağlayan, bir menfaat sağlayan borç verme olur ki bunun böyle bir borç eylemine gitmesi caiz olmayacak. Evet. Bunu genelde kredi kartıyla altın alımlarında soruyorlar. İşte caiz değil madem o zaman ne yapalım? Kuyumcu bana e, kasasından nakit borç versin. O aldığım borç ile ben ondan altını peşin olarak satın alayım. Sonra o borcumu kartla ödeyim. E varsayalım o kuyumcu arkadaşın sana kasasından nakit olarak borcu verse, sen o parayı ondan alsan teşekkür ederim Allah razı olsun bu borcu verdiğin için deyip de yandaki kuyumcudan altına alsan kabul eder mi? Evet. Etmeyecek. O zaman gerçekte bir borç verme yoktur. Hı. Ama kabul ederse demek ki gerçekten borç verme vardır ki orada bir sıkıntı, sıkıntı olmayacak. Yok. Yani bunu da göz ardı etmememiz gerekir. E, yapacağım işlemlerde e, kalben mutmen, yani e, bu konuda e, genel kural niteliğindedir. Kalbine soracaksın, kalbin fetva Hı. Veriyorsa ona göre hareket edeceksin. Evet. Vermiyorsa vele ki müftüler verse göre ona göre itibar etmeyeceksin. Yani bu konu zaten insan kalbi olarak meselenin ne boyutta olacağını anlayabilir. Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam. E, cami imamları pazar günleri e, tatil yaptığından imam efendi kıraatimi beğendiği için namazları benim kıldırmamı hem bana hem de bazı cami cemaatine söyledi. Hocam bilgi yönünden kendime güvenmediğim için Cemaat içinde benden çok daha bilgili kişiler olduğundan ben biraz çekingen davranıyorum. Bu durumdan çok rahatsız olduğum için pazar günleri başka camiye gidip namazlarımı kılıyordum. Cami cemaatteni niye minnete geçiyorsun dercesine pazar günlerin için gelmiyorsun? Allah rızası için pazar günleri geldi namazları kıldır diyor. Sadece kıraatimin düzgün olmasıyla namaz kıldırmam caiz olur mu? Ben çok korkuyorum bana yardımcı olun demişler. İmamlık konusu tabii ki önemli bir konudur. Evet. Çünkü arkandaki cemaatin sorumluluğunu üstleniyorsun hmm. demektir. Bu vesileyle kitaplarımızda imam olacak işte aranan özelliklere dair özel bir başlık verilmiş evet. ve özel bir konu altında incelenmiştir. Bunların en başında gelen ki hadis-i şerifler de var bu konuda Kur'an'ı en iyi bilendir. Tabii Kur'an'ı en iyi bilen ne demektir? Ee, bunun yorumunda fukahanın tahlillerine baktığımız zaman İmam Muhammed'in Allah ona rahmet eylesin. Bununla alakalı e, ifadeleri de vardır. Ahkamı en iyi muttali olandır. Ama bu tertipte, bu sıralamada yani adaylar içinde her birerlerinin namazı sahih olacak derecede kıraat bilgisine sahip olması gerekir. Yani birinin kıraatı eğer namazı sahih olacak derecede değilse o zaten bu adaylar sınıfına girmez. O zaten elenmiştir. O yüzden bu kardeşimizin eğer kıraatı namazı sahih olacak şekilde ise, bu manada bir düzgünlüğü var ise he, o zaman işte daha bilgili biri varsa onun geçmesi tabii ki güzeldir. Hmm. Ama sıhhat açısından değildir, güzellik açısındandır. Yani arkada daha fadil olan biri varken meftulün de imamlığa geçmesi sahiptir. Yeter ki namazı sahih olacak derecede namaz kılabilme bilgisine sahip olsun. Evet. Yani belki bir fıkıh halimi değildir veya işte bir allame değildir, ilim adamı değildir ama namazın ahkamına vakıftır. Evet. Sahih bir namaz nasıl kılınabilecek bunu biliyor ve kıraatı namaz kılmaya da elveriştir. Bu kişinin imamlık yapmasında mani bir durumda yoktur. Evet. O yüzden eğer böyle bir kabiliyet, böyle bir durumu varsa kendisine böyle bir görev de veriliyor ise dikkatli bir şekilde bunu yapmasına da manevi bir durum olmayacaktır. Yani evet. kaçmasına gerek yok. Evet. Genelde talebe arkadaşlarımızda olan bir durum. Yani talebelik yıllarında biz de bunu yapardık. İşte camiye gittiğimiz zaman işte mihrabın arkasına geçelim, şuraya geçelim ki bizi Murat görmesin, aşırı okutmasın veya işte sohbete çağırmasın evet. şeklinde. Bazılarımızda tam tersi. Yani ben okuyayım, ben edeyim. Bu biraz kabiliyetle alakalı. Kişilerin ee, öz güveniyle alakalı olan bir meseledir ki tabi bunu da yani ir pek doğru değildir ama bu değil buradaki madem ki bir vazifedir bunu yapacak da başka birisi yoksa onları münferiden kılmaktansa bu kişinin imamla geçmesi gerekir. Bazen de tam tersi durumlar oluyor hocam. Yani bakıyorsunuz namaz kıldıracak, mesela özürlü olabiliyorsunuz, namaz kıldıramıyorsunuz. Ama biliyorsunuz ki yanınızdaki arkadaştan cemaat yapalım falan diyor. E, cemaat yapacaksanız özürlü olduğunuz için siz kıldıramıyorsunuz namazınızı. O arkadaşınızı da kıratine güvenmiyorsunuz. O durumda herkese münferiden kılması gerekir. Yani evet. o zaman cemaat pahasına kıratı sahi olmayan birini imamlığa geçmesi doğru değil. Herkes münferiden kılsın. Hani onu da kırmak istemiyorlar Mesela cemaat niye arkama cemaate durmuyorsun gibi durumlar oluyor hocam. Bunu güzel bir şey. Söylenebilir yani namazı sahi olmayacak derecede eğer kral sahibi ise bu zaten e, bildirilmelidir, söylenmelidir, yapıcı olarak söylenmelidir Hı -hı. ama kırıcı olarak tabii ki değil. İnsanlar Eğer durumdan, öyle bir evet. şüphe de duyduysanız da yani varsayarım namazı kıldınız ve sıkıntı duydunuz. Yani kalben mutmain değilsiniz. Fitneye de sebebiyet vermeden bir kenarda o namazı iade yani, edersiniz. Evet. Bir başka sorumuz hocam. Sabah namazımı imsak vaktinde kıldığım zamanlar oluyor. Herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım? Özellikle Ramazan'da imsak ezan okunuyor. Hemen namazımı kılıyorum, yatıyorum. Sabah işe gitmek için. Rahat kalkabilmek için yapıyorum. Yoksa hem savur yapmak için kalkıp sonra sabah namazına kalkıp daha sonra işe kalkmak çok zor oluyor. Ee, bununla ilgili zaten biraz önce de vermiştik evet, hocam. Programımızın birinci bölümünde evet. buna değinmiştik. Sabah namazının vakti imsak ile güneşin doğum esnasındaki vakittir. Sadece bu vakitlerdeki öncelik ve sonralık faziletle alakalı evet. bir meseledir. Bu yüzden eğer imsak atmışsa yani fecir doğmuşsa bu kişinin sabah namazını kılmasına manevi bir durum yok. Ama fazile son vakittedir ama dediği gibi Ramazan-ı Şerif'te genel itibariyle ilk vakitte İnsak. kılınıyor. İmsak vakti attığı zaman çünkü nam, ezan o zaman okunuyor. Hmm. Veya ümre veya Hacca giden kimseler de zaten e, Haram-ı Şerif'te veya Mescid-i ilk vakitte kılınıyor. Orada çünkü uygulama bu şekildedir ki bunda mani bir şey olmayacaktır. Evet hocam. Ee, kıymetli hocam şöyle bir problemimiz var. Cami hocamız bize namaza cep telefonlarını kapatın diyor. Fakat yine de kapatmayan veya kapattım zannederek namaza duranlara rastlıyoruz. Diyanet İşleri'nin şöyle bir fetvasında söyledi. Eğer bir kişi cep telefonu açık unutup da telefon namazda çalarsa tek eliyle olması şartıyla kimin aradığına bakmadan kapatma tuşuna basabilir. Bu namazına bir zarar vermez ve şunu da ekledi. Velev ki boz bozacak olduğunu düşünen varsa insanların namaz huzurlarını bozacağına kendi namazı bozulsun. Yeniden kılsın. Bir kere rastladım ki hoca cemaatte namaz kıldırırken kendi telefonu çaldığında elini atıp telefonu kapattı. Bu durumda ben de cemaatle namaz bitince o namazı tekrardan kıldım. E, pantolon çekmek bile kusur olurken cep telefonu kapatma fetvasını ben anlayamadım. Mümkünse bizi bu konuda aydınlatır mısınız demişler. Burada birkaç meseleye temas etmek isterim. Evet. Öncelikle amel kesir meselesi yani namazda yapılacak olan amel, eylem. Ne kadar olursa namazı bozar, Hı. ne kadar olursa namazı bozmaz. Evet. Bu konu temas edilmesi gereken bir mesele. <gülüyor> Diğer bir ifade de, veleki namazı bozulacak olsa bile insanların huşusunu bozacağına, kendi namazını bozsun tabiri Hı. kullanılıyor. Bu fıkhi bir talih değil. Tabii bilmiyorum böyle bir fetva yayınladılar mı. Şöyle değil, huşusuz kılınan namaz namazdır yine. Yani sıhhat Hı. açısından namaza mani değil. Ama başlanılan bir namazı e, keyfi olarak bozmak, namazı bozacak bir mazeret bulunmadan bozmak caiz değildir. E, bu vesileyle yani siz e, huşuyu temin edebilme adına ki huşu bozulacak bozulmayacak bu da vehmidir kesin değildir. Hı. Var olan bir namaz kesin olan bir namazı bozma hakkına sahip değilsiniz. Hı. Peki e, ne olabilir? E, telefonun kapatılması mümkündür. Ameri kesir yapmadan. Tabii aslında bu hatta girmemek gerekir yani bu Hı. duruma ulaşmamak gerekir. Çünkü duyuyoruz. Normal telefonun sesi bellidir. Telefon çaldığı zaman e, normal bir çalma sesiyle çalar. Ama işte bu müzik olması veya yani ne bileyim yani adeta namaz içinde camide olmaması gereken hatta bir ak camiye müslümanın telefonunun o tarzda çalmaması gereken melodilerin yüklendiğini görüyoruz, evet. duyuyoruz. Bu hakikaten yakışır bir durum değildir. Bunun daha önceden önlemi alınmalı. Çalacaksa da normal evdeki telefon nasıl çalıyorsa o şekilde çalacak. Bu ise insanların huşusunu bu derece bozmayacak. Bir de arayan kimselerde çok ısrarlı olmaması gerekir. Yani cep telefonu neticede adamın cebindedir ismi üzerine cep telefonu. Evet. Bunu aradığınız zaman iki kere üç kere çalıp adam cevap vermiyorsa demek ki veremiyor demektir. Bunu ısrarla çaldırmak o bir yerde bunu duyacak gelsin aslin demek değildir. Hı -hı. Bunu ısrarla çaldırmak doğru değil. Dediğimiz gibi cami gibi durumlarda sıkıntıya vesile olabiliyor. Veya o kişi şu anda ona bakamıyor, bakmama durumundadır. Onu da bu ısrarlı bu şekilde yapmak, onu o eziyeti vermemek lazım. Evet. Üç dört kere çaldıktan sonra kapatırsın. Zaten önemli bir şeyse o döner. Değilse bir daha işte belli bir zaman sonra siz ararsınız veya gerekirse mesaj çekersiniz. Tabii bu toplum olarak yani hepimiz evet, için yapmamız. yapmamız gereken bir durum. Peki gelelim varsayalım ki unuttunuz onu titreşim almaya veya kapatmaya veya sesini kısmaya. Namazda da böyle bir durum oldu. Ameri kesri yapmadan bunu kapatmamız mümkündür. Ameri kesri nedir? Ameri kesri sözlük manası çok amel demektir. Namazda çok eylemde bulunmak namazı bozar. Ancak Hanefi fıkında çok amel, çok eylem ne demek olduğuna dair 6-7 tane görüşten bahseder. Evet. Tuhfetül fukaha sahibi Alaeddin es bunları sıralar. İşte e, der ki bir rükünde üç tane harekette bulunmak ameli kesirdir, iki harekette yani üçten daha aşağıdaki harekette bulunmak ameli kalildir der. E, diğer bir görüş olarak işte iki elle yapılabilecek olan bir eylemi velev ki tek elle bile yapsa bu ameli kesirdir, yani evet. çok ameldir. Ama tek elle yapılacak bir ameli velev ki iki elle yapsa bile bu ameli kalildir der. Bunun gibi bazı tanımlar vardır. Ancak bu tanımlar içinde en sağlam olan ve Ebu Hanife'nin fıkhına en uygun olan kendi ifadeleri doğrultusunda Esrem kandinin kişinin kendi zannı galibidir. Benim bu yaptığım amel çoksa diyebiliyorsa bu ameli kesirdir. Benim yaptığım bu amel çok değildir diyorsa bu ameli kalildir. Evet. Kişinin kendi <gülüyor> kanaati, bazıları hariçten bakan kişinin kanaati şeklinde söylese de, ee, dediğimiz gibi Tuhfetül da açık ve net bir şekilde bunu söylüyor. Hanefi fıkında Ebu Hanife'nin kıyasına en uygun olan hı hı. yani ondan bu konuda kesin bir nakil yok çünkü e, kişinin zanlı galibidir. Kanaatidir. Ee, benim bu yaptığım hareket çok hareket mi az hareket mi? O yüzden yani burada çok fazla harekette bulunmadan, işte bakayım kimdir bu veyahut da ona işte hazır mesajlarım var onu atayım tarzında değil de, e, tek bir hamleyle, tek bir hareketle telefonu kapatabilme veyahut en azından sesini kapatabilme durum varsa bunu yapmak e, gerekir. Hatta Halil Hocamız Allah selamet versin, evet. e, Rabbim ömrünü bereketli eylesin. Evet. E, ders okuma esnasında bu gibi konuları konuşurken, derdi ki bize çaktırmadan kapatacaksın. Hmm. Aslında çaktırmadan ifadesi işte bu amelik kesir amelik kaleli meselesi. Evet. Yani çok fazla evet. harekette bulunmadan bunun hemen hemen kapatabilme imkanı vardır. Bunu yaparsan Hani vicdanımıza soruyoruz hocam. Biraz önce dediğiniz gibi. Bazen namazda mesela öyle bir durum oluyor ki. Yani kaşınız kaşınıyor, alnınız kaşınıyor. ve ne bileyim başka bir yer kulağınız kaşınıyor. E, o andaki namazdaki şeyinizi bozuyor. Yani o kaşındı. Bütün şeyiniz, dengeniz, aklınızı oraya vermenize vesile oluyor. O anda mesela hani diyorlar ya üç kere, dört kere kaşıyabilirsiniz. O dediğimi talihlerle alakalı. Yani He. tanımlarla alakalı. Amelikesinin tanımlarıyla alakalı. Ve bu tanımlarından en sağlam olan, en kabul edilen de dediğimiz gibi kişinin kendi zannı galebilir Ama tabi bu avama pek ifade edilmiyor. Çünkü Hı -hı. bu biraz elastikidir. Evet, yani kişiden kişiye gerçekten. değişebilir. O yüzden bazıları bunu camitleştiriyor. Bir rükunda üç tane hareketten fazla olmayacak. İşte bir geldi, iki gitti, üç kere yaptı namaz bulduğu Hı -hı. şeklinde. Ama bu tamamıyla meseleyi yani e, müşakhaslaştırabilme adına söylenen sözlerdir. Asıl olan kişinin kana kanaatidir. Hı -hı. Bu kanaata göre bu amel çok amel değil ise namaza zarar vermeyecektir. Evet, Ama tabi bu gibi durumların tamamında ihtiyatla hareket etmek en güzelidir. En güzeli olur. Evet. Bir diğer sorumuz da hocam. Ee, hocam eşim 5 yıl önce her iki akciğeri hastalıklı olduğu için akciğerlerinin yarısı alındı. Ve her gün 2 veya 3 kere ile ilaç almak zorunda ve düzenli hap kullanmak zorunda. Dolayısıyla uruştamıyor. Ne yapmamız gerekir? Öncelikle Rabbim şifa versin. Hatta tüm sadece o hastaları da tüm hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Zor bir durum. Onlar için de zor, onlara hizmet edecek olan Kesinlikle. kişiler için de zor ama tabii ki mükafatı bol olan bir şey. İnşallah ahiretler. Ee, manada Rabbim e, sabrı cemini göstermeyi de nasip etsin. Amin. Ee, bu durum tabii ki çok e, yabani, yani yabancı bir durum değil. Hı -hı. Ee, eğer oruç tutamıyorsa e, teklif malayı utak yoktur. Kişinin güç getiremeyeceği bir şeyi ona teklif etmek dinimizde yoktur. Hı -hı. Dolayısıyla orucun mukabilinde fidye verecektir her bir gün için. Yani Ramazan-ı Şerif ayı girdiği zaman tabii ileride de iyileşme durumu yoksa hı hı. yani o hastalık ilelebet onunla devam edecek bir hastalık ve hiçbir zaman tutamayacaksa Ramazan-ı Şerif ayı girdiği zaman her bir gün için bir fidye, bir fitre miktarı fidye hı. verecektir fakirlere. Hatta bunu toplu halde de verebilir ama Ramazan-ı Şerif girdiği zaman verebilir, girmeden veremez. Hı hı. Bu da bunu yapar. Hatta bunu yapacak imkana da sahip değilse yani maddi hı hı. imkanı maddi hiç yoksa hı. yapacak hiçbir şey yoktur. Ama diyelim ki fidyesini verdi, daha sonradan Mevlam sıhhat verdi, sağlık verdi, oruç tutabilecek imkana yani. sahip oldu. Ben nasıl olsa onların fidyesini verdim diyemez, onları bir daha kaza etmesi gerekecek. Evet, bir başka sorumuz da, e, hocam yaklaşık bir seneye aşkın süredir memurum çoğu zaman işe 10-15 dakika gecikiyorum sabah namazından sonra uyumadığım evet. halde bir türlü bu geç kalmaları önleyemedim. Ben de hangi günler geç kaldığımı bilmediğimden ve bugünlerin erken geldiğim günlerden fazla olduğunu düşündüğümden çalıştığım her gün için bir hesaplama yaparak bu 15 dakikaların günlük kazancımın ne kadarına tekamül ettiğini ince ince hesap ettim ve bir meblağ çıkardım. Şimdi çıkmış olan bu meblağı ne şekilde kullanmam caiz olur. E, muhtemete geri mi iade etmeliyim yoksa 15 dakikalarda bana hakkı geçmiş olanların adına infak mı etmeliyim? Öncelikle tabii bu kardeşimizi tebrik etmemiz Kesinlikle gerekir. Yani evet. bu duyarlılıkla alakalı aslında <gülüyor> her bir Müslüman'da olması Hı. gereken bir duyarlılık. Çünkü netice itibariyle size verilecek olan maaş sizin o kadar bir zamanınızı orada geçirmenize mukabildir. Evet. Yani mesainizin karşılığıdır. Bu mesainizden eğer siz bir kısmını kendi şahsınıza kullanıyorsanız Hı. bu alacağınız bedeli tabii ki bu kadar bölümü hak etmiş olmayacaksın. O yüzden bunun yapmış olduğu güzeldir. Hesap edilir fukarayı. Bu tas ıı, tasattuk edilir. Kuruma vermediği bir şey zordur. Onun takibini yapamazsınız. Yani siz bir üstünüzdeki kişiye bunu iade edeceksiniz. Hmm. Onun kuruma iadesi değil de cebine koyma ihtimali de söz konusu olabilir. Evet. Neticede o kurum âmedir. Âmeden çıkıyor. Âme hmm. ise fukaradır, insanlardır, hmm. bütün insanlığın malıdır. O zaman âmeye dönen işte bir camiye verilebilir, bir hayır kurumuna verilebilir. İşte yol, su vesaire gibi işlemlere verilebilir veya bir fakire verilebilir. Bu şekilde onu versin deriz. Ee, ki, yani bu hassasiyetle alakalı Efendi Hazretlerimizin de bir uygulamasını aktarmak isterim. Ee, ki büyüklerden bahsetmek güzeldir. Ee, çünkü evet, onların bileke. vesilesiyle meclisimiz bereketlenir, feyizlenir. Efendi Hazretlerimiz e, İsmaila e, e, Camii Şerifinde imamlık yaptığı dönemlerde e, ki bizim çocukluğumuz dönemleri de o dönemler birçoğunda ee, hocalarımız bize aktarırdı. vazifesi ee, vazifesiyle alakalı bazen şehir dışında olabiliyordu. Hı hı. Camide namaz vaktinde olamayabiliyordu. Ancak aylığını günlere ve günleri de beş vakit namaza böldüğünü, her bir namaz için aylığında ne kadar bir miktarın düştüğünü tespit eder ve e, kendisi gelemediği zaman e, namaz kıldıracak hoca efendi belliydi. Hı hı. Onu daha önceden tayin etmiş idi. O kişi e, namaz kıldırır ve o miktarı o kişiye Verdiğini hocalarımız bize aktarırdı. Oysa hakikatte zaten imamın almış olduğu maş namaz kıldırmasının karşılığı da değildir. Çünkü bu zaten fıkhen caiz olmaz. Evet. Bu müteahhirinin ifadesi doğrultusunda o kadar bir zamanla hapsetmesi kendi maişetinin temini için şahsı adına çalışmayıp da Ahmet için çalıştığından dolayı, Ahmet için hizmet verdiğinden dolayı Ahmet de ona bunu mukavemine bakacak, evet. ona maaş veriyor. Böyle olmakla beraber her bir namaz için bir bedel tayin edip ayrını bölerek hmm. ve onu kıldıramadıysa orada bulunmadıysa, kıldırılması değil bulunmadıysa özellikle hmm. onun yerine kim varsa orada kendisinin halefi vekili onu onun verdiğini de biz hocalarımız aktarıyordu. Hmm. Ee, dolayısıyla bu hassasiyet herkes olması gereken bir hassasiyettir. Yani bunu sadece bir kıssa olarak işte büyükler böyle yapardı şeklinde değil bunları Uygulaması yapardı ama bu uygulama ümmete tahallük eden bir uygulama. Hmm. Bize bakan bir uygulama ee, sadece imamlar için değil, sadece memurlar için değil, ferdi iş alan, iş veren işçi ilişkisinde dahi bu yapılmalıdır. Buna göre hareket etmemiz gerekir ki Rabbim bu hassasiyeti cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin inşallah hocam. Allah razı olsun. Vaktimizin de sonundayız. Son olarak dua babına neler söylemek istersiniz? Rabbim büyüklerin izinden gidebilmeyi bizlere nasip eylesin. Onların varlıklarıyla varlık bulabilmeyi de bizlere nasip eylesin inşallah. Kıymet bilmeyi diyeceğim ama kıymet genel itibariyle nimetten mahrumiyet olur olur. O yüzden şöyle dua etmemiz daha doğru olsa gerek Rabbim mahrum eylemeden bizleri kıymet bilmeyi nasip etsin. Amin inşallah hocam. E, Rabbim inşallah bu değerli büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin diyelim. Amin. Kıymetli izleyenlerimiz e, vaktimizin sonuna geldik. E, sizler de yine sorularınızı ilmi alet lalegül adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine yapmış olduğumuz programlarımızın tekrarlarında lalegül tv.com.tr adresinden yeniden izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmekteyle hepiniz Mevla Emanet olun. kalın Music